bir gün bir iş için uzun bir yola çıkması gerekiyordu. Kendi dükkanını güvendiği zengin bir tüccar olan karşısındaki komşusuna emanet etti. Komşum kolay gele. Ben bir iş için uzak bir yere gideceğim. Fakat ben burada yokken Toptancı Demir getirecek. O yüzden dükkanı sana emanet etmek istedim. Demir gelince Toptancı dükkana yükler. Tamam tamam sen merak etme. Ben ilgilenirim işlerle. Sağ olasın, buyur anahtarı o zaman. Haydi selametle. Haydi sana da hayırlı yolculuklar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? He, he kötü bir şey oldu. Nasıl yani? Vallahi çok üzgünüm. Ben senin gelen demirlerini ne olur ne olmaz diye kendim barıma taşıttım. Lakin bu sabah gittiğimde ne görüyorum? Fareler senin demirleri kemirerek tüketmemişler mi? Ne? Fareler demiri kemirmiş mi? Ya ay öyle olmuş. Ne kadar üzüldüm bilemezsin. Alçak hayvanlar zerre miktar demir bırakmamışlar. Bağ inanmıyorsan gidip kendi gözlerinle görebilirsin bak. Neyi? Farelerin nasıl kemirdiğini. Neyse. Hayırlısı. Ne yapalım? Yeniden başlayacağız her şeye? Yoksul Demirci akşam eve giderken... ...karşı komşusunun oğlunun sokakta oynadığını gördü. Çocuğu kandırıp eve götürdü. Ve çocuk bir gece orada kaldı. Ertesi sabah Demirci işe giderken... ...tüccar komşusunu gördü. Hayırdır komşu ne oldu? Sorma. Sorma başıma neler geldi. Hayırdır ya? Ne oldu? Oğlan. Bizim oğlan kayıp. Dün aramadık, yer bırakmadık. Yok. Yer yarıldı. Sanki içine girdi. Dur telaşlanma dur. Sanırım ben oğlunun nerede olduğunu biliyorum. Ne? Biliyorsun mu? Evet. Dün senin çocuk sokakta oynarken... ...gökten bir Şahin inerek kaptı götürdü. Benim ciğerim yanarken alay etmiyor takmıyor mu? Alay etmiyorum. Doğru söylüyorum. Allah Allah. Allah Allah. Olacak şey değil. Bir şahin iniyor ve çocuğu kapıyor. Öyle mi? Fareler tonlarca demiri kemirebiliyor da şahin çocuğunu neden kapmasın ki? Hahretsin. Muhtaç değildim ama şeytana uyarak onları çaldım senden. Valla derhal bedelini ödeyeceğim. Sen de üzülme. Ben de çocuğunu Şahin'den yer alıp hemen getireceğim Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy. Teknik yapım Mansur Bağcıoğlu Belki hayal, belki gerçek